Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz.